Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. İstanbul'un en eski yerleşim alanlarından Fenerbalat Ayvansaray bölgesi aynı zamanda UNESCO'nun tarihi miras listesinde de yer almakta. Hatırlayacaksınız Fatih Belediyesi'nin GAP inşaatla ortaklaşa yürüttüğü yenileme projesi geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmişti. Çalık Holding bünyesindeki GAP inşaat Tarlabaşı projesinin de yürütücüsü. Mahkemenin verdiği bu tarihi karar, bölgenin ihalelerle ranta açılmasına, tarihi dokunun zarara uğratılmasına karşı kazanım niteliğindeydi. Kısaca karara göz atalım. Kararda, bölgenin çöküntü alanı ilan edilerek, mevcut kentsel dokunun dikkate alınmadığı, bölgenin tarihi özelliğinin bütünüyle değiştirildiği, Avan projenin şehircilik ilkesine, kamu yararına ve hukuka uygunluğu bulunmadığı saptımaları var. Tabii çok önemli olarak artık... Tüm e, mahallelere bir müdahale aracı olan çöküntü alanı söylemini de e, mahkeme burada sorgulamakta. Ayrıca mahalle dokusunun yok edileceği de kararın önemli başlıkları arasındaydı. Bu önemli karara bir programımızda da yer vermiştik. Ancak temiz sürecinde bakanlar kurulundan sürpriz bir karar geldi. Hukuka, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun bulunmayarak iptal edilen proje kapsamındaki 20 ada, bunlar hepsi sahil boyunda, ani bir kararla acele kamulaştırıldı. Acele kamulaştırma yasasının 27. maddesine göre alınan karar, 7 Ekim 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği'nin 7 milyon euro hibe ettiği rehabilitasyon projesiyle restore edilmiş olan evler de buna dahil. AB Hibesi kapsamında Lapçinler ve Leblebiciler sokakları boyunca sıralı, tonozlu dükkanlardan oluşan tarihi Balat Çarşısı'ndaki birçok da restore edilmişti. Yenileme projesine göre ise Balat Çarşısı'nı yutacak büyüklükte, çarşıyı hiçe sayarak 2859 adanın içinde cam cepheli metal konstrüksiyonlu bir otel yapılacak. AB projesinin restorasyon koordinatörü Yüksek Mimar Burçin Altınsay, bizim yaptığımız en önemli şey bu binaların restore edilerek olduğu gibi korunabileceğini kanıtlamak oldu. Şimdi bu binalarda yaşayan insanların evlerine iyi bakmadıkları söyleniyor ama bu proje tarihi dokuya çok daha fazla zarar veriyor. Mahallenin ne tarihini, ne kültürünü, ne, ne de içindeki yaşantıyı önemsemiyor diyor. Acile kamulaştırmaya gelirsek kanuna göre sadece istisnai durumlarda, afet zamanlarında ya da vatan savunması gibi aciliyet gösteren durumlarda verilebilecek bir karar. Ancak bugün geldiğimiz noktada el konulmak, talan edilmek, sermayeye açılmak istenen dereler, yeşil alanlar, zeytinlikler, tarım alanları ve işte son kertede mahalleler için acele kamulaştırma olağan bir gayri hukuki uygulamaya dönüşmüş durumda. Sadece Ağustos ayında çoğunluğu hesler olmak üzere 30'a yakın acele kamulaştırma kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Mahallelerden Sulukule, Tarlabaşı ilk acele kamulaştırma kararı alan örnekler. 2011'de Mersin Akdeniz Belediyesi Çayçilek Özgürlük mahalleleri ve şimdi ise Fenerbalat Balat Ayvansaray sırada. Sulukule dışındakilerde bu karar uygulanmadı. Sulukule'de el koymalar yapıldı. Fenerbalat Sarayda ne olur zaman gösterecek. Ancak kamulaştırma kararı uygulanmasa bile bölge nüfusları üzerinde baskı oluşturduğundan, mesela tarla başında gibi bu nedenle korkudan elden çıkartılan mülkler oluyor. Bugün önce mahallenin sesine sonra da bir hukuk, bu hukuk ucubesi kararı hukukçu Hilal Köy ile tartışacağız. İsyandayız. Evet, Fenerbalat Hayvan Saraylıların Hayvan tep Saraylılar tepkilerini böyle dile getirdiler. Ve şöyle devam ettiler. Konut hakkımızın, barınma hakkımızın ihlaline, mahalle yaşantımızın yok edilmesine, evlerimizin rant için yıkılmasına, bir dünya mirası olarak bölgemize gereken değerin verilmemesine ve ortada kazanılmış bir dava varken kanunsuz bir şekilde yaşam alanımızın acele kamulaştırılmasına isyantayız. Bir gün uyandık ki mahallemiz gasp edilmiş. Acele kamulaştırma kararı ile devlet el koymuş evlerimize. Sanki savaş varmış, seferberlik olmuş, başımıza bir afet gelmiş de kurtuluşumuz buna bağlıymış gibi. Kanunsuzluğu kanunlaştıran, kuralsızlığı kural haline getiren... Vicdansızlığı toplumun vicdanı, adaletsizliği sistemin adalet mekanizması haline dönüştüren, insani ve çağdaş olmaktan uzak, ilkel, vahşi, orman kanunlarına ülkemizi mahkum eden haramiler iktidarına karşıdır bu isyanımız. Bu yüzden dostlar, ortaktır davamız, çözümümüz diye devam ederek, Ortak bir mücadeleye davettir bu davetimiz dediler ve 13 Ekim Cumartesi günü saat 13'te Fenerbalat Ayvansaray Mahallesi halkının gücüne güç katmaya herkese davet ettiler. Onlarca mahallenin yanı sıra diğer mahalle derneklerinden, siyasi partilerden, meslek odalarından temsilciler, bilim insanları, aktivistler, değişik kent gruplarından temsilciler, kent hareketleri temsilcileri ve Almanya'dan gelen mimar ve plancıların desteğiyle geçtiğimiz cumartesi günü mahallede büyük bir protesto yürüyüşü düzenlendi. ''Kentime dokunma, mahalleme dokunma, mahalle yaşamdır, yıkılamaz'' pankartları ve ''Mahalle bizimdir, bizim kalacak'' sloganları eşliğinde yürüyen Fenerbalat Ayvansaraylılar yürüyüşün ardından oturma eylemi yaptılar. Mahalle sakinleri adına basın açıklamasını Çiğdem Şahin okudu. ''Bir gün uyandık ki mahallemiz gasp edilmiş. Sanki savaş varmış da seferberlik olmuş gibi acele kamulaştırma kararı ile devlet evlerimize el koymuş.'' Yaşam alanımıza yönelik bu saldırının, talanın, adaletsizliğin hedefi sadece Fenerbahçe Hayvansaray değil tüm Türkiye'dir. Evlerimizin gasp edilmesini yasalaştıran hukuk sistemi de insanları bir eşya gibi oradan oraya sürebilmeyi kendinde hak gören yönetim anlayışı da ortak sorunumuzdur diye belirtti. Şimdi gelin hep birlikte Fenerbahçe Hayvansaraylılara kulak verelim. Bir Kira, Zor kiracıyım. Zor kiramızı ödüyoruz ya. Böyle olur mu? Bu zalimliktir, hainliktir, Böl, bölücülüktür bu. Olmaz böyle çirkinlik. Bizi buradan atamazlar kimse. Yaptığı çok çirkin. Tarih eseri yıkamazlar. Osmanlı'dan kalan tarih eserler var. En sağlamı budur. Kendi yaptığı çürük çürük. Bir gün de Bizim seçtiğimiz insanlar. Adam diye saydık ama. Maalesef. Goy verdi, goy verdi, goy verdi. Şımardı. Çok şımardı. Umar rahatsınız. Af edersiniz. rahatsız, rahatsız. rahatsız. çalışamıyor bile kiracı. Korkunç komşu bakayım. Oh. Adam yerine saydı. Çıkardı onu ama. Hani yerdeyim biliyor musun? Nejla? Yemin ederim. Uzak bir düştük. Bize söz verildi. Ne söz verdi? Şey, kaya başından yazın şeyleriz yani Tökevleri verilecekti. Hani o öyle çok söz hani? verdi geldi. geçti. Kast dilekçe verdi, Kast sefer gittik şey yaptı, Hani ya? bir gün bizi aramadılar. Telefon numara saldırdı. Nerede kaldılar? Hı? Vallahi oy zamanı geldim kapımda çaylar. Yoksa oydan sonra biz vatandaş değiliz. Hiç bir. kiradayım, bir çocuğum çalışıyor da rahatsız ödeyemeyim bile ne olacağım ben yani. Yani amaç kentsel dönüşüm adı altında insanları buradan kovma. Ama buradaki insanların bir kere yaşam tarzı çok farklı. Yani bunların iki tarz yaşam tarzı var. Biri evlerine, biri solakta. Yani bunlar hayatlarının büyük bir kısmı evlilerin içinde ve dışarıda geçiriyorlar. Yani ben de burada yaşıyorum ve gecenin ikisine, üçüne kadar komşuların bir şehri, devam ediyor. Sen bu insanları buradan alıp o kocaman ee, beton yılının içine sokamazsın. Kesinlikle soğanlarız. Yani çünkü bunlar sokağa alışmış. Bunların nefes aldıkları bir yer varsa o da soğanları. Sen onları komşuluk ilişkisi adı altında e, Tuzla'ya veya e, Kayaşehir'e gönderemezsin. Bu anlamsız bir şey. Burada çok ciddi bir rant var. E, Toplum da bunu görüyoruz zaten ama insanlar güçlü, iktidar güçlü. Ses çıkaramıyorsun. Çıkaranların ne hale geldiğini görüyoruz. Gazetecilerden, içerideki tutuklu olanlardan görebiliyoruz zaten bunları. E, umarım ki çözüm bulurum. Evet, kalsanda düşme ihtiyacı var. Dökülmek üzere olan birçok ev var burada ama bu bu şekilde olmaz. Bunları buradan sürüp mesela Subukla'yı yıktılar. Geçen hafta yani son iki haftada e, Subukla'dan yani onların bittikleri yerden beş aylık geri geldi. Yapamadılar çünkü. Yapamıyorlar şimdi. Bu beton yıllar aslında görmemişler, yaşamamışlar. Buradaki insanlar da böyle. E, umarım çözüm bulurlar. E, bu çok anlamsız bir şey. E, bilmiyorum, direniyoruz yani. Evet Fener Balat Ayvansaraylıların geçtiğimiz cumartesi gerçekleştirdikleri protesto eyleminden e, izlenimleri aldık sizler için. Konuşan kadın vatandaşlardan ikincisi Ayvansaray Toklu biliyorsunuz yenileme alanı ilan edildi. Oradaki kiracılar tahliye edilmişti. Yana yakıla bana kiralık ev e, verilmedi, Tokilerden ev verilmedi diyen vatandaş Ayvansaray Tokludede'den. Evet, hukukçu Hilalköy'e telefonla bağlanacağız. Hilalköy, Sulu Kule Roman Derneği'nin avukatı ve Sulu Kule'yi ahime taşıyan hukukçu. İç hukuk yolları tüketilmemesine rağmen, hatırlayacaksınız, mahkeme davayı 6 maddeden de kabul etmişti. 4. İdare Mahkemesi, İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Sulu Kule projesini kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Bunu da hatırlayacaksınız. Fenerbalat Ayvansaray kararından az önceydi. Evet Hilal aynı zamanda bu davanın da avukatı. Hilal hoş geldin. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi ben zamanımız dar, sana çabucak soruları soracağım. Bu sorular aynı zamanda hepimizin aklına takılan ama mahallelinin de çok aklına takılan sorular. Şimdi e, e, kamulaş acele kamulaştırma e, gerekçesi. 27. maddesine maddeye dayandırıldı ve madde savaş, seferberlik, evet, afet gibi tanı, 27. Hı -hı. maddeye dayanıyor. Evet, evet. Değil mi? Bu böyle bir olağanüstü koşullarda ya da bakanlar kurulunun gerek gördüğü hallerde özel bir yasa oluyor bu acele kamulaştırma yasası. Peki bu bölgede savaş yok, seferberlik yok, afet yok. Afet riskini mi gerekçe göstererek böyle bir şeye gittiler? Yani mantık bu mudur? Ama mantık buysa neye dayanıyor değil mi? Afet riskini Nasıl tespit yapılmadı mesela? Afet yasası tespit istiyor. E, afet riskini de gerekçe göstermiyor aslında. Hı -hı. Bu e, geçtiğimiz pazar, 7 Ekim pazar günkü e, resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararına baktığım zaman şeyi görüyorum. Fatih ilçesinde yürütülen kentsel yenileme projesi Hı -hı. kapsamında Hı -hı. diyor. Yani afet riski gibi bir dayanak da yok bakanlar kurulu kararında. Zaten e, acele kavulaştırmanın koşulları da yok Fener Balık için. E, çünkü Dediğiniz gibi kamulaştırma kanununda ya e, seferberlik Hı -hı. halinde ya özel yasalarda görülen yani olağanüstü durumlarda özel bir yasaya dayanarak yapılması gereken işlemler evet. bunlar acele kamulaştırmalar. Nedir bu? E, mesela daha önce e, 5366 sayılı yasa anlamında yasada olmamasına rağmen e, hatırlarsınız belki yönetmeliğini şeye götürmüştü galiba şey planlama odası taşımıştı İstanbul, Hı -hı. öyle hatırlıyorum yönetmelikteki acele kanulaştırma hükmü iptal edilmişti mesela yasal dayanağı olmadığı Hı -hı. için ee, yani yönetmelikte yok dolayısıyla hani pardon özür diliyorum yasada yok yönetmelikte olamaz birçesiyle yani e, acele ha şöyle de denebiliyor bazen ee, örneğin belediyenin yapmış olduğu almış olduğu bir kararlar var hı hı. bir proje var işte ne bileyim çok fazla sayıda eski tapu var ve mirasçılara ulaşamıyor ee, tapulardaki insanlar hı hı. ölmüş mirasçıları belli değil orada insanlar yaşamıyor falan o zaman belki mevcut projesini geciktirmemek adına. O çok önemli Peki, bir an, altına basmak lazım. Mevcut yani? projesini <gülüyor> geciktirmemek Anladım. adına belki yani. acele kamulaştırma yolu seçilebilir. Ama Fener Balık <gülüyor> için böyle bir mevcut proje <gülüyor> diye bir şey yok ki. Belediyenin sunmuş olduğu mevcut proje, kamu olmadığı için İbti, iptal edildi evet, mahkeme evet, tarafından. Evet, Ortada işte, proje evet, de yok evet, yani. Evet, evet. Olağanüstü koşul yok, savaş yok bir yasası yani Hı -hı. özel bir yasada dayanağı yok. Ortada bir yasal geçerli proje yok. E o zaman niye acele kamulaştırma? Hı -hı. Yani bu danıştaya taşındığı takdirde ki taşıyacaklar diye biliyorum Çiğdem bazı e, mail üzerinden Hı -hı. açıklamalarını okudum. E, danıştay iptal eder diye düşünüyorum. Yani bu acele kamulaştırma kararını. Böyle yani olmaz mi? yani acele kamulaştırma. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi acele kamulaştırma yok. Hı -hı. Peki Mesela Tarlabaşı için, Sulu için bir de Mersin 2011'de de Çay Çilek Özgürlük Mahalleleri için çıkarıldı, uygulanmadı. Ama sulukule için uygulandı değil mi? El koymalar bu, bu nedenle mi oldu? Nasıl oldu? E, ses kısık gelmeye başladı. Ha. Tarlabaşı için ne oldu? Şimdi e, acele kamulaştırma, e, sulukule, tarla Tarlabaşı ve e, Mersin'deki 2011'de de Mersin Akdeniz Belediyesi Çay Çilek... Özgürlük ha. Uygulandı. Ha, o, ne, uygulandı. Ne, nasıl uygulandı? Bazı parsellerde uygulandı. Nasıl uygulandı? O üç uygulanmadı. Hiç uygulanmadı evet, tek uygulanan sulu kule değil mi? Evet, uygulanmadı. Evet, evet. evet. Ama tarlabaşı için alınmış. Alındı. Peki sulu kulede evet. uygulandı. Sonra mahkemenin ama iptal kararı bununla ilgilidir, değil mi? Dördüncü İdare Mahkemenin. Hayır. Değil mi? Acele kamulaştırma ayrı danıştay'da görünüyor. Tamam. Bizim dördüncü idaredeki iptal kararımız e, sulu kulledeki proje ile alakalı. Anladım. An proje ile alakalı. Acele kamulaştırmanın o zaman e, tabii Solukule bir ilkti. Hı -hı. 2005 yasası zaten. 2006 insanlar fark edinceye kadar orada süreler geçmişti canı 60 günlük süreler. Ha tamam. Tamam. Yoksa tabii geçmesi yok. anında Danıştay'a tamammış. Yani. Evet doğru. Evet. Haklısın. Peki şimdi mahalleli hemen mi başvurma yapması lazım Danıştay'a yoksa tebliğat ee, mı bekleyecek? Yok şimdi bu, bu karar tebliğ olmaz kimseye. Ha, bu. Ee, bu karar uygulandığı takdirde tebliğ olur ancak. 7 Ekim'de yayınlandığına Hı. göre 60 gün içinde iptali istenebilir Danıştay'da. Evet açacaklar. Peki bir de çok enteresan bir şey. Şimdi bölge 2007'de. Özel bir ihale sözleşmesiyle çalık holdingi. şunu da söyleme, söylemek Tabii. isterim. Ee, açılabilir derken Hı -hı. orada hani e, kamulaştırma, acele kamulaştırmanın ekinde bir liste var. Şu şu şu şu parseller diyor ya. Evet, o parsellerdeki evet. e, tapusu olan insanlar. Tabii, 20 parseller. Evet, evet herkes tamam. gidemezdi. Hı -hı. Evet. Şimdi bir de enteresan olan bölge 2007'de özel bir ihale sözleşmesiyle çalık Holding'e veriliyor. Sözleşme Mahalleli'nin elinde. Şimdi buradaki acele kamulaştırma bu çok aslında çok ettik olarak da çok böyle tüyleri diken diken yapacak bir şey. Yani çalık için mi yapılmış oluyor bu çok değil mi? Yani bir yarar bir şey yok bir sermaye grubu için mi kamulaştırma? Kamulaştırma kanununun yani kamulaştırmanın özü bu. Yani bir vatandaşın mülküne nasıl el koyabilirsin ancak kamulaştırma yoluyla el koyabilirsin. Başka türlü mülkiyet hakkı, insan hakkı hı hı. yani elleyemiyorsun. Ama... E Kamu ama, yararı nerede? Evet, mi? kamulaştırmanın özü de idare hukukunun özü bu aslında. Kamu yararı olmadan yani kamuya ait bir şey olmadan kimsenin mülkiyetine el koyamazsın. Yani değil acele kamulaştırma, Hı -hı. bildiğimiz normal kamulaştırma da yapılmaması gerekiyor. Çünkü orada önemli olan, eee, Sulu yoktu o ama hem tarla başında var. Eee, tarla başında acele olmamasına rağmen kamulaştırmalar bitti ama tarla başında. Yani tapu Çilleri gitti. Yani evet, tapular tamamen evet, belediyeye evet. geçmiş yani. durumda orada. Büyük çoğunluğuyla hepsi değil belki. Büyük çoğunluğuyla bitmiş durumda. Yani dolayısıyla bir e, oradaki anlaşmayı ne yaptırıyor? Çalık ile yaptırıyor belediye. Evet, yani orada anlaşma çoluk. sağladığı evet. insanlar evet. üzerinden çalık ile yaptırıyor. Hı. Dolayısıyla orada kamu değil. Bir şirketin, özel bir şirketin hı hı. Hı hı. E, istekleri, e, tasarrufları ve e, yararları doğrultusunda iş yapılmış oluyor. Yani ne acele kamulaştırma evet, evet. ne normal kabulaştırma hiçbir biçimde koşulu yok. Evet. Gerek e, Fener Balak, gerek Tarlıbaşı. Biz bu acele kabulaştırmayı ilk başta HES'ler için... Görmeye başladık aslında. Orada da aynı şey değil mi? Suya el koyma, derilere yine işte kamu evet. yararı, evet. köylünün evet. elinden alınması. Orada da ne gibi bir seferberlik vardı? Ha, belki estiri olacak ama e, yani e, şeyden e, Suriye için... Yani alınan tezkerenin burada geçerliliği yoktu herhalde. Yani öyle bir başka bir ülkede savaş <gülüyor> falan yani. Ne ilgisi var. Yani Haziran ayında evet. çıkmış bir sürü HES kararı var acele evet. kamulaştırma. Peki, evet. bu Ve tamamen o e, projenin iptalinden Hı -hı. sonra zaten e, Bakanlar Kurulu'nun kararına bakarsanız evet. e, Fatih Belediyesi'nin acele kamulaştırma istiyorum diye İçişleri Bakanlığı'na başvurusu 16 Ağustos. Yani proje iptalinden sonra evet, ortada proje evet, yok. Evet. Tam, ya, tam ya, da o değil projeyi, değil aşı, yani o iptal kararını aşabilmek için yaptığı bir evet. şey bu. Yani bu hukuku araçsallaştırıp yani, yok etmek gibi bir şey oluyor. Üçümde evet. duyanağı yok yani her yönüyle yok. Aha. Peki bu Danıştay süreci uzun sürer mi? Bu çok önemli tabii çünkü ne oluyor? Ee, Şöyle söyle mesela e, tarla başında da bu baskı yüzünden veya sulukulede de sanırım e, insanlar evlerini elden çıkartmaya başlıyor üçüncü şahısları. Evet, tabii. tabii onun için alıyor zaten. Tabii. Yani bu bir baskı unsuru evet, olarak. Telefiz kulaştırmayı görünce tabii. Aa diyor, iş çok uzayacak. Ya, ee, ya. Yani ne, ne olursa hı -hı. üç kuruşa da olsa anlaşayım ya, bari ya. belediyeyle hı -hı. ya da bir baş, üçüncü kişiye hı -hı. satayım. Hı -hı. Başımın içerisine bakayım duygusunu yaratmak için de alıyorlar zaten bunu. Neden de bu? Peki yani uzar mı? Nedeni, yani bu süreç uzar mı? Danıştay süreci? Ne düşünüyorsunuz? E, yani e, düşünürsek e, Sulukuledeki proje iptal davası sürecini ya, dört gözle Bitti. E, proje bitti. Yani, yani ama yürütmeyi durdurma verilir diye ümit Hı -hı. ediyorum Hı -hı. burada. Yani danıştay verir. Yürütmeyi durdurma talepli bu acele hamlaştırmaya kararının iptaline gidecek. ki öyle gider herhalde arkadaşlar. Ee, yani yürütmeyi durdurma alınır koşulları var diye düşünüyorum yürütmeyi durdurma alınamazsa zaten e, ikinci bir sulu kuleye e, ya, ya. başlanır yani Hı -hı. Hı -hı. Evet. peki Hilal çok teşekkür ediyoruz sağ ol vaktini ayırdın ağzına sağlık bunu mahalleye de yayınlayacağız e, faydası da çok olacaktır çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler. İyi dinler. akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Evet, sevgili dinleyiciler, eşitlikçi, adil, hukuk yanlısı bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar